Ubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine. İkisi de Ensar'dan. Bedir yiğitlerinden. Asım bin Sabit'le birlikte yola çıkan ekibin içinde bulunanlar ve Hüzeyil'in oğlu Beni Lihya'nın yüz okçusunun kuşattığı ve öldürülmeyeceklerine dair söz ve ahit verdiği kişilerden. Anlatıldığı gibi Asım bu ahde güvenmemiş, teslim olmayı kabul etmeyerek şehit olmuştu. Hubeyb bin Adi, Zeyb bin Desine ve Abdullah bin Tarık verilen ahde güvenerek teslim olmuşlardı. Ancak Asım ve arkadaşlarının şehadetinden sonra müşriklerin onlara karşı tavırları değişmeye başlamış, yaylarının kirişini çözerek Kirişle kendilerini bağlamışlardı. Abdullah, hıyanet kokusunu sezmiş bağlanınca bu ilk ihanet demiş ve kurtulabilmek için planlar yapmaya başlamıştı. Müşrikler esirlerini alarak Mekke'ye yöneldiler. Onları Bedir'in intikam duygularıyla yanan Kureyşlilere satmak istiyorlardı. Zahran denilen bölgeye gelindiğinde Abdullah kendini çözmeyi başarmış ve eline bir kılıç geçirmişti. Ancak müşrikler yakın dövüşe yaklaşmamış, onu da uzaktan vurmayı tercih etmişlerdi. Bu aziz sahabinin dünya hayatındaki son durağı Zahran oldu. Kabri de ortadır. Hubeyb ve Zeyt ise Mekke'ye getirildi. Mekkelilerin elinde esir bulunan iki Hüzeyli karşılığında onları Kureyşlilere verdiler. Hubeybi Beni Nefel satın almıştı. Çünkü onların soyundan olan Haris bin Amiri Bedir'de öldüren Hubeyb'ti. Ellerine intikam fırsatı geçmişti. Zeyt ise Safvan bin Ümeyye tarafından satın alındı. O da babasının intikam hırsını taşıyordu. Babası Ümeyye'yi Zeyd öldürmüştü. Safan kölesi Nistas'a Zeyd'i alarak Mekke haremi dışında yer alan tenime çıkarmasını ve orada öldürmesini emretti. Bu emir üzerine Zeyd tenime getirildi ve bir direğe bağlandı. ...kin ve nefret duygularını tatmin etmek isteyen müşrikler de... ...gelerek çevresini sardılar. Önce vücudunun çeşitli yerlerine uzaktan o ok atarak... ...ona işkenceye başladılar. Zeyd, acı içindeyken halkın arasında bulunan Ebu Süfyan... ...kalabalıktan sıyrılarak yanına geldi. Zeyd, Allah için söyle... Şu anda Muhammed'in burada olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, senin de kendi evinde çoluk çocuğunla birlikte olmanı ister miydin diye sordu. Zor andı, çaresiz bir andı ama Zeyt bütün samimiyetiyle şu unutulmayacak cümleleri söyledi. Vallahi evimde rahat oturabilmek için Muhammed'in şu anda bulunduğu yerde ayağına bir diken batmasını, batan dikenin ona acı vermesini bile istemem dedi. Bu sözleri duyan Ebu Süfyan geri çekiliyor, hayranlığını gizleyemeyerek sahabilerin Muhammed'i sevdiği kadar hiçbir insanın bir başkasını sevdiğini görmedim diyordu. İşkencenin peşinden sonra bu aziz sahabi, seyredenlerin gözü önünde nistas tarafından öldürüldü. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ve dolu dolu imanıyla zalimlerin elinde bu dünyayı terk ederek mutlak adaletin tecelli edeceği öbür aleme geçti. Hubey, ise Bedir'de öldürdüğü Haris'in oğlu Ukbe'ye teslim edildi. Ukbe, Hubey'i aldı ve öldürücü güne kadar onu evinde hapsetti. Hubey radıyallahu an artık Ukbe'nin evinin bir odasında zincire vurulu olarak bekliyordu. Hapisteyken kendisiyle Ukbe'nin kız kardeşi Öldürülen Haris'in kızı Zeynep ilgileniyor, kapısını o açıyor, yiyeceklerini de o veriyordu. Müşriklerden Hüceyr'in azatlı cariyesi Maviye ise bu değişik insanın davranışlarını hayret ve gıptayla yakından takip ediyordu. Maviye, daha sonra İslam'la şereflenmiş bir kadındı. Hubeyb'le ilgili tanık olduğu bir olayı şöyle anlatmıştı. Bir gün içeri baktım. Elinde çok iri taneleri olan bir üzüm salkımı vardı. Hiç böyle bir üzüm görmemiştim. Mevsim, üzüm mevsimi de değildi. O günlerde yeryüzünde böyle bir üzümün var olabileceğini de düşünemiyordum. Ayrıca Hubeyp zincirliydi ve yanına hiç kimse de girmemişti. Üzüm salkımıyla ilgili sözleri Zeynep'ten de duyuyoruz. Zeynep'in anlattığı ile ilgili başka bir olaysa bütünüyle asil bir davranış örneği. Öldürüleceği gün yaklaşınca... Temizlenmek için ondan ustura istedi. Zeynep dalgınlıkla usturayı küçük çocuğa verdi ve ondan bu usturayı Hubeyb'e götürmesini istedi. Usturayı alan çocuk Hubeyb'in yanına gitti. Küçük yavru onun yanına girip onunla konuşmaya alışıktı. Ona karşı yabancılık çekmiyordu. Her zaman olduğu gibi yine yanına vardı. Usturayı eline tutuşturdu. Zeynep birden korkuyla yerinden fırlamıştı. Ne yapmış, nasıl yapmıştı, nasıl çocuğu usturayla ona göndermişti. Vallahi intikamını alır diyerek koşuyordu. Hubeyb gülümseyerek çocuğun uzattığı usturayı alırken, annem bunu seninle gönderirken kötüye kullanabileceğimden korkmadı mı diye sordu. İmam Buhari ve İbni Abdilber bu olayı biraz değişik olarak Zeynep'in dilinden anlatıyorlar. Çocuk usturayı götürerek Hubeyb'in dizine koydu. Onu görünce korkuya kapıldım. Usturayı eline alan Hubeyp korkumu anlamıştı. Onu öldüreceğimden mi korkuyorsun? İnşallah böyle bir şey olmayacak dedi. Bunları yaşayan Zeynep... Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmediğini söylüyor ve peşinden üzüm salkımıyla ile ilgili tanık olduklarını anlatıyor. Zeyt gibi Hubeyb'i de alarak tenime getirdiler. Asmak için direkt hazırlamışlardı. Hubeyb onlardan iki rekat namaz kılmak için izin istedi verdiler. Herkesin bakışları altında bütün dünyayı ve yaşadıklarını unutarak seyredenleri hayran bırakan iki rekat namaz kıldı. Huzuruna varışa Rabb'ına, dünya hayatındaki son ibadetini yapıyordu. Namazını bitirince, topluluğa dönerek şöyle dedi. Vallahi ölüm korkusuyla namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, daha uzun namaz kılardım dedi. İlk defa öldürülmeden önce iki rekat namaz kılma geleneği, onunla barışlamıştı. Sonra onu yukarı kaldırdılar ve hazırlanmış oldukları direğe bağladılar. Hübeyb yükseltilince karşısında kendisine bakan müşrik simaları gördü. O andaki duygu ve arzusunu şu kelimelerle dile getirdi. Allah'ım düşman yüzünden başka yüz göremiyorum. Rabbim Resulüne selam gönderecek kimse bulamıyorum. Selamımı sen ulaştır dedi. Ve sonra şöyle dua etti. Allah'ım bunları birer birer helak et. Her birini diğerinden kopmuş olarak öldür. Hiçbirini bırakma dedi. Duayı duyanlardan kendini bu duanın tesirinden kurtarmak için yere atanlar vardı. Böyle yapınca bedduanın tesirinden kurtulacağına inanıyorlardı. Kureşliler onu öldürmek için harekete geçti. Darbeler gelmeye başlamıştı. Son saniyelerini yaşayan Hubeyb'den Mısralar duyulmaya başladı. Müslüman olarak öldükten sonra... Baş koyunca bütünüyle Allah yoluna, Aldırmıyorum, hangi günde, hangi yanda, Nasıl düşerse düşsün beden toprağa. Ve şehit oldu. O gün Allah Resulü, sahabiler içinde oturuyordu. Birden, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyerek selam aldı. Sebebini soldular, üzüntüyle, Hubeyb, Kureyşliler tarafından öldürüldü buyurdu. O ölümüyle tarih yazmıştı. O gün meydanda bulunan ve gözünün aldığı birçok kişi Beddua'dan nasibini almış yaprak gibi birer birer o yılın içinde dökülmüştü. Daha sonraki yıllarda o günü yaşayanlardan yaşananları hatırladıkça bayılanlar vardı. Hubeyb'in vücudu direkte asılı bırakılmıştı. Bir taraftan onun tesirinden kurtulamıyorlar, diğer taraftan hırslarını tatmin için onu asılı tutuyorlardı. Muhammed'in peşine düşenlere. Kureyşli birisini öldürenlere ibret olmalıydı. Bunu sağlamak için başında devamlı nöbetçi bulunduruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Ümeyye'yi Hubeybi direkten indirmesi ve defnetmesi için düşman içine gönderdi. Amr radiyallahu an ...daha sonra yaşadıklarını anlatıyor. Gecenin karanlığında... ...gözcülerden sakınarak yanına vardım. Direğe çıktım. Hübeybe'nin iplerini kestim. Yere düştü. O sırada arkamda bir ses duydum. O tarafa döndüm. Hiçbir şeyi göremiyordum. Bir müddet sessizce bekledim. Yeniden Hübeybe döndüğümde... ...onu da göremedim. Sanki toprak yarılmış... ...ve onu yutmuştu. Bu aziz sahabinin bedeni de bundan sonra bir daha bulunamadı. Artık o Beliul Arz diye anılmaya başladı. Yani toprağın yuttuğu kişi. Yer onu yutmuş. Bir daha bulunamamıştı ama yaşadıklarının hatıraları kalmıştı. İbret için kıyamete kadar da kalacak. İslam'dan önce düzenli ama bizlerin yatırgıyacağı bir yaşantısı vardı Ebu Derda'nın. İslam'la şeref buluşu da çok değişik. Biraz garipsenecek, biraz da tebessüm edilecek ancak unutulmayacak bir hikayesi var. İslam nuruyla nurlandıktan, İslam ahlakıyla ahlaklandıktan sonra bambaşka bir insan, örnek bir kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için ümmetimin hikmet sahibi, mütefekkiri Ebu Derda Üveymi'dir buyurmuştur. İslam'da tarihinde ilmiyle, hikmetiyle, cesaret ve faziletiyle meşhurdur. Bu aziz sahabi, İslam'dan önce nasıl biri, İslam'la nasıl tanışıyor, İslam nuruna ne zaman ve nasıl kavuşuyor... ...bütün bunlar merak etmeye, öğrenmeye değer şeylerdir. İsterseniz onu biraz daha yakından tanıyalım. İsmi Üveymir bin Malik, künyesi Ebu Derda. Derda kızının adı Medineli ve Hazâc kabilesinden iyi bir tüccar, büyük ve zengin bir koku mağazası var. Varlıklı bir insan, günleri hep birbirine benziyor. Düzenli olarak işine gidiyor ve geliyor. Onda garip sircemiz düzenli hayatı veya işine düzenli gidiş gelişi değil. Bu gidiş gelişin şekli. Her sabah erkenden kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, hazırlanıyor. ...putu için hazırladığı özel köşeye gidiyor... ...ona olan günlük hizmet, hürmet ve görevlerini yerine getiriyor... ...huzurundan saygıyla ayrılarak mağazanın yolunu tutuyor. Onun putu meşhurdu. Ağaçtan yapılmış bir heykeldi ancak... ...yapıldığı ağaç sıradan bir ağaç değildi. Hint diyarından getirilmişti. En güzel şekilde de yontulmuştu. Evinin en güzel yerinde onun için dayalı, döşeli... ...özenerek hazırlanmış bir köşke vardı. Putunu ipeklerle bezer... ...en güzel kokularla da... ...kokulardı. Berrak bir sabah güneşi... ...Medine'yi her geçen dakika... ...biraz daha ısıtırken... ...o her zaman olduğu gibi... ...yine evden ayrıldı. Dükkanına yöneldi ancak... ...bugün çok değişik bir gündü. Çok geçmeden Medine sokaklarını... ...sevinç dalgaları kapladı... İslam'ın ilk büyük ordusu Bedir gazvesinden dönüyordu. Sevinç ve zafer coşkunluğu dalga dalga Medine'ye yayılmıştı. Mücahitler onları karşılayarak sevinçle yanlarında yürüyenler, gruplar halinde esirler, esirleri merak edenler, yollar sanki dar geliyordu. Ebu Derda akan coşkulu sele biraz baktıktan sonra bir genci yaklaştı ve Abdullah bin Revaha'yı sordu. bu Derda gibi hazreçli olan genç, ona Abdullah bin Revaha'yı cihad meydanındaki haliyle anlattı. Anlatırken cihadı yeniden yaşıyormuşçasına heyecanlandı. Abdullah'ın meydanda aslanlar gibi dövüşüşü gözünde yeniden canlanıyor, olayları canlıymışçasına aktarıyordu. Genç heyecanını engelleyemiyordu ancak Ebu Derda'ya Abdullah'ın hayatta olması, yaralanmaması, sağlanın yerinde olması yetiyordu. Bütün Bedir gazileri arasında durumunu sormak için Abdullah'ı seçmesinin elbetteki bir sebebi vardı. Çünkü Abdullah bin Revaha ile Ebu Derda cahiliye günlerinde birbirlerini kardeş ilan etmiş kimselerdi. Bu sevgi bağı din farklılığına rağmen devam ediyordu. Abdullah onunla olan bağlarını kopartmamış, o da Mekkeli müşrikler gibi Abdullah ata dininden döndü diye onu dışlamamıştı. Her ikisi de birbirinin sağlam karakterini, vefalı günlerini, yıllar yılı paylaştıkları acı ve tatlı anları yakından biliyorlardı. Abdullah kardeşi Ebu Derda'yı şirk bataklığından kurtarmak için bıkmadan, usanmadan mücadele veriyor, onun İslam nurundan uzakta, dalalet batağında geçirdiği her dakikaya gerçekten üzülüyordu. Ebu Derda ise onu kırmıyor, her seferinde bir yolunu bulup, Abdullah'ın ısrarlı hamdelerinden kurtuluyor, putuna olan bakımına ve hürmet gösterişine düzenli olarak devam ediyordu. Yine bir gün... Ticaret hanesindeki yüksekçe yere... ...bağdaş kurmuş... ...alışverişiyle uğraşıyor... ...yanında çalıştırdıklarına... ...emirler yağdırıyor... ...her günkü dünyasına dalmış... ...gidiyordu... ...birazdan akşam yaklaşacak... ...günün yorgunluğuyla... ...o da eve dönecek... ...hanımı Ümmü Derda'nın hazırladığı... ...yemeğe yiyecek... ...istirahatine çekilecekti... ...hemen hemen her gün böyle olurdu ancak... Bugün öyle olmayacaktı. Aklına gelmesi mümkün olmayan başka bir şey olacaktı. Ebu Derda'nın eve dönmesine yakın saatlerde Abdullah bin Revaha radıyallahu anh onun evine gitti. Vardığında evin avlu kapısı açıktı. Ümü Derda avludaydı. Ev temizliği ve düzeniyle uğraşıyordu. Selam verdi. Ümü Derda selamı aldı. ...ve kocasının kardeşini görmenin verdiği sevinci belli etti. Ebu Derda'nın ona duyduğu yakınlığı biliyordu. Abdullah gerçekten yakınlık duymaya değer bir insandı. O güzel ahlaklı, doğru sözlü, sağlam karakterli, cesur bir kimseydi. Çok iyi bir şairdi. Asla yalan söylemezdi. Abdullah Ebu Derda'nın nerede olduğunu sordu... Ümmü Derda dükkana gitti çok geçmez gelir dedi. İçeri girmeme izin verir misin elbette ev senin evin diye cevap alınca Abdullah içeri girdi. Ebu Derda'nın odasına geçti. Kendisi çocuklarının bulunduğu odaya geçerek ev işleriyle uğraşmaya devam etti. Abdullah'ın istediği de buydu. Doğruca Ebu Derda'nın putunun bulunduğu bölüme geçti. Köşesine vardı, yanında getirdiği keseri çıkardı ve putu yontmaya başladı. Yalnız bu yontma sanatkarhane bir yontma değildi. Her darbeyle put biraz daha küçülüyor, bir parçasını kaybediyor, şekli bozuluyor, sıçrıyan tahta parçaları odaya yayılıyordu. Abdullah bir taraftan yontmaya devam ediyor, bir taraftan da bilinmelidir ki, Allah'a şirk koşulan her şey batıldır diye mırıldanıyordu. Kısa sürede işini bitirdi, içi rahatlamıştı. Odadan ve evden ayrıldı. Biraz sonra Ümmü Derda, putun bulunduğu odaya girdi, girer girmez beyninden vurulmuşa döndü. Odanın her tarafı Ebu Derda'nın gözü gibi, belki gözünden de fazla özenerek baktığı putunun yongalarıyla doluydu, paramparça olmuştu. ''Mahvettin beni Revaha oğlu, mahvettin beni.'' diyerek yanaklarına vurmaya başladı. Çok geçmeden Ebu Derda eve döndü, hanımı putun bulunduğu odanın kapısında oturmuş ağlıyordu. Korku içinde olduğu yüzünden belliydi. ''Ne oldu, neyin var?'' dedi ağlayarak konuşuyordu. ''Kardeşin Abdullah bin Revaha, sen yokken geldi, putuna da yapacağını yaptı.'' dedi. Ebu Derda hızla odaya girdi. Gördüğü manzara karşısında öfke ile dolmuştu. Sanki damarlarında kan yerine intikam duyguları dolaşmaya başlamıştı. Sakin yapılı birinden beklenmeyen davranışlar sergiliyordu. Öfkeyle bağırdı, çağırdı, şimşekler çaktı, tehditler yağdırdı. Biraz sonra sakinleşti. Sakinleşince de daha akıllı düşünmeye başladı. Olanları beyninde yeniden evrilip çevirdi. Çok geçmeden dudaklarından şu kelimeler döküldü. Eğer bu putta hayır olsaydı kendi kendini zarardan korurdu diye düşündü. Vakit kaybetmeden Abdullah'ın yanına gitti. Beni Resulullah'ın yanına götür dedi. Birlikte Allah Resulünün yanına vardılar ve bu derda onun huzurunda hak dine girdiğini ilan etti ve kelimeyi şeharet getirdi. Artık puttan ve putçuluk zihniyetinden kurtulmuş, sonsuz kudret ve nimet sahibi Allah'a yönelmişti. O, oturduğu mahallenin en son Müslüman olanıydı. İslam'la şeref bulduğu andan itibaren Ebu Derda'nın vücudunun her zerresi, sanki İslam nuruyla yeniden hayat bulmuştu. Geçen günlere pişmanlığı sonsuzdu. Mümin kardeşlerine İslam'ın hayat çok şey öğretmişti. Allah kelamını onların dilinden duydukça, duydukları üzerinde tefekkür ettikçe, kaybının derinliğini daha iyi anlıyordu. Onlar bu dava uğruna nice çilelere katlanmışlar, hayatlarını ona hizmet ve yaradana ibadetle doldurmuşlardı. Susamışçasına ilme ve ibadete sarıldı. Tarifi mümkün olmayacak derecede bir gayretle gecesini gündüzüne katarak kaybettiklerini kazanmanın peşine düştü. O, kendinden önce yola çıkan ve merhaleler kat eden kervana yetişmek istiyordu. Ticaretinin bu arzusunu engellediğini görünce dükkanından vazgeçtik. O ticari planların, alışverişin, kar hırsının ve hesaplarının kendisini Allah'ın zikrinden alıkoyduğu kişilerden olmak istemiyordu. Ebu Derda sadece ticarethanesini değil, dünyaya yönelik bütün planları arkaya atmış, bütün hesaplarını ebedi yurda göre yapmaya başlamıştı. Önceki dünyalığını soranlara verdiği cevaplar arasında şu cümlede yer alıyordu. ''Bizim orada sonsuz hayatın olduğu yerde de bir yurdumuz var. Elde ettiğimiz her malı, her eşyayı artık oraya gönderiyoruz.'' diyordu. Ve devam ediyordu. Sonra yürüdüğümüz yol çok engebeli, sarp bir yol. Yükü hafif olan bu yolda daha iyi yürür. Onun için yükümüzü hafifletmek istedik.'' diye ilave etti. Müthiş bir azim ve gayretle, kendinden çok önce yola çıkan ilim ve amel kervanına yetişmiş, en ön saftakiler arasındaki yerini almıştı. Allah Resulü onun için, ''Ümmetimin hikmet sahibi, mütefekkiri Ebu Derda, Übeymir'dir.'' buyurdu. Artık kendisinden ilim ve hikmet alınacak sayılı sahabilerden sayılıyordu. Sonraki yıllarda Ebu Zer radıyallahu anh ona, ''Ey Ebu Derda, ne yeryüzü senden daha alimini taşıyor ne de gökyüzü böyle birini gölgelendiriyor demişti. Ebu Zer hakkında biraz bilgisi olanlar onun hiç kimseye yaranmak için böyle cümleler söylemeyeceğini elbette ki bilirler. Muhaddislerin temel direklerinden ana kaynaklarından biri olan Abdullah bin Amr bin As zaman zaman ilim ehline bana hem alim olan hem de ilmiyle amel eden iki kişiden Muaz'la Ebu Derda'dan hadis nakledin derdi. Ömer radıyallahu an halife olunca onu Şam bölgesine vali tayin etmek istedi ancak Ebu Derda valiliği kabul etmeyerek aynı yere ilim öğreten birisi olarak gitmeyi tercih etti. O Allah'ın kitabını Allah Resulü'nün sünnetini öğretecek onu yaşatmak için mücadele verecekti. Bu konuda gerçek bir örnekti Ömer radıyallahu anh bunu sevinerek kabul ediyor ve Ebu Derda Şam'a göçüyordu. O artık Şam diyarının üstadıydı. İlim onun gönlünden dökülünce bir başka dökülüyordu. İlk dava yerlerinin çileleriyle yoruldukları o eski yokluk günleri, gerilerde kalmıştı. Şimdi varlığın imtihanı başlamıştı. Dünya zevklerine her geçen gün yenileri ekleniyordu. Ebu Zer radıyallahu gibi o da insanların dünyalık hevesine kapılarak ahiretten kopmasına dünyanın biriktirme, refah içinde yaşama hevesiyle kalplerin gaflete bürünmesine gönlü razı olmayanlardandı. İnsanlar dünyalık yarışıyla kendilerini oyalamamalıydı. Bir gün bütün Şam halkını camiye topladı ve aralarına durarak konuşmaya başladı. Söylediği sözlerden günümüzde de ibret alınması gereken bazı bölümleri birlikte dinleyelim. Ey Şam halkı! Siz dinle kardeşimiz, yaşadığımız yurtta komşumuz, düşmana karşı yardımcımız ve desteğimizsiniz. Konuşmasına böyle başlamıştı ve şöyle devam etmişti. Alimleriniz birer birer gidiyor, cahillerse öğrenmek istemiyor. Allah'ın sizlere güvence verdiği şeylere yöneliyor, yapılmasını emrettiklerini ise terk ediyorsunuz. Garip değil mi? Yiyemeyeceğiniz kadar topluyor, içinde oturamayacağınız binalar inşa ediyor, ulaşamayacağınız hayaller kuruyor, kavuşulmaz emeller besliyorsunuz. Sizden önceki milletler de topladı... Onlar da hayaller kurdu, emeller besledi, çok geçmedi, topladıkları yerle bir oldu. Emelleri seraba, yurtları harabeye, evleri kabristana döndü. Ey Şam halkı, işte at kavmi, yeryüzünü mal ve evlatla doldurmuşlardı. Bugün onların geriye bıraktıklarını iki dirheme satmaya kalksam, onu benden iki dirheme kim satın alır mı? Gözlerden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Çok geçmeden hıçkırıklar cami dışından duyulur hale geldi. Onun gayreti insanları yeniden ateşlemişti. İlim halkaları kuruyor, çarşı pazarda dolaşıyor, sorulara cevap veriyor, zihinlerdeki problemleri çözüyor, gönüllere su serpiyor, bilinmeyeni öğretiyor, nasihat ediyordu. Unutulanı hatırlatıyor, önüne çıkan her fırsatı da değerlendiriyordu. İşte önümüzde bunlardan bir örnek. İnsanlar suç işlerken ele geçirdikleri birini çekme tokat yol ortasında dövüyor, olmadık laflar söylüyorlardı, sordu. Ne yaptı? Büyük bir suç. Bu kişi suç işleyen birisi olmayıp da kuyuya düşen birisi olsaydı, onu kuyudan çıkartmaz mıydınız? Çıkarırdık. O halde düştüğü bazen de çıkarın, sövmeyin, dövmeyin, nasihat edin, hatasını gösterin, yaptığının ne demek olduğunu anlatın. Onun düştüğü günaha, sizi düşürmeyen Allah'a ham dedin. Yani sen şimdi bu adama kızmıyor musun dediler. Yaptığınıza kızıyorum. Eğer terk ederse kardeşimdir. Önceden hiç duymadığı cümleleri duyan adam ellerine sarılıyor ve tövbe ediyordu. Bir genç yanına geliyor ve ey Allah Resulü'nün dostu bana yol göster diyordu. Yavrum. İyi günlerinde, rahat zamanlarında Allah'ı hatırla ve onu an ki dar da Allah seni ansın buyurdu. Yavrum, ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ol. Sakın dördüncüsü olma, helak olursun dedi. Şam'a vali olan Muaviye, ondan kızı Derda'yı oğlu Yezid'e istedi, vermedi. Israrlar da fayda etmedi, daha sonra dini yaşayışından, ahlakından razı olduğu bir gence verdi. Derda'nın nasibini engelledi. Diğer diye değerlendirenler ve tenkit edenler oldu. Biri sebebini sordu Ebu Derda, yavrusunun geçici dünya hayatında çok ebedi hayatını düşünen bir babasının duygularını aktardı. Derda, saraylara girdiğinde önünde hizmetçiler el bağlayıp durduğunda sarayın süsleri, mücevherleri gözünü... Aldığında onun dini nerede olacak dersiniz. Hastalandığında arkadaşları ziyarete geliyorlar. İçlerinden biri soruyor şikayetin nedir? Günahlarım. Canım bir şey istiyor mu? Evet. Rabbim'in affını. Sonra da şöyle diyor. Bana la ilahe illallah Muhammedur Resulullah telkin edin. Dostlarıyla birlikte uğruna her şeye katlandığı... Tevhid inancının çekirdeği olan bu kelimeleri söylerken, bu dünyadan ayrılıyordu. Selman radıyallahu daha çok Hendek gazvesi öncesi yapılan istişarete dile getirdiği fikriyle tanınır. Ahzab gazvesi diye de adlandırılan bu savaş için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabileri toplamış istişare ediyordu. Selman radıyallahu Ey Allah Resulü! Biz güçler arasındaki oran büyük olunca müdafaa harbine çekilir, şehrimizin çevresini sur ve hendeklerle açarız. Burada da en uygun olan düşmanın geçebileceği arazin önünün hendekle kesilmelidir diyerek fikrini söylemiş, fikri kabul görmüş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onun denetiminde müthiş bir azim, Gayret ve şevkle Medine'nin açık bölümü Hendek'le kapatılmış, Medine üzerine İslam nurunu söndürme niyetiyle gelen düşmanın güçlü ordusu bu Hendek'in karşı yakasında adeta çivilenmişti. Bu savaş o günden sonra daha çok Hendek gazvesi diye anada gelmiştir. Hendek gazvesi her yönüyle incelenmesi gereken bir gazvedir, insanı hayrete düşürecek, ...ibret levhalarıyla doludur. Ancak Selman-ı Farisi... ...radıyallahu anh'ın... ...bir hakikat, hidayet arayıcısı... ...olarak anılmaya... ...daha layık olduğunu zannediyorum. İsterseniz... ...onun bu arayışını kendisinden dinleyelim. İsfahan şehrinde yaşayan... ...Fars asıllı bir gençtim. Bu şehre bağlı... ...Ceyyan diye anılan bir kasabadandım. Babam kasabanın reisi... En zengini ve en gözde insanıydı. Herkesin kendisini sevip saydığı mecusi bir din adamıydı. Dünyaya geldiğim günden itibaren yeryüzünde en sevdiği varlık bendim. Bu sevgi her geçen gün biraz daha arttı. Üstüme o derece titriyordu ki sonunda bir genç kız gibi evden çıkamaz hale getirilmiştim. Ateş tapıcılıkta gerçekten titiz ve vefalı bir çalışmayla ateş bakıcısı konumuna yükselmiştim. Mecusilikte bu iyi bir rütbeydi. Gece gündüz yanan bu ateş artık bana emanet edilmişti. Babamın idareciliğini yaptığı büyük bir tapınak vardı. Kendisine ait olan bu tapınağın geliri de çok iyiydi. İdareciliğini babam yaptığı gibi semeresini de o topluyordu. Bir gün İşi çıkmıştı bana dönerek. Yavrum gördüğün gibi bugün meşgulüm. Tapınağa sen git, benim yerimi al. Tapınağa sen idare et dedi. Tapınağa gitmek için yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kilisenin önünden geçerken... ...içeriden gelen sesleri duydum. Dua ediyorlardı. Dikkatimi çekmişti. Hristiyanlar hakkında bilgim yoktu. Doğrusu uzun yılların... Eve bağlı kaldığım için diğer dinleri de pek tanımıyordum. Duyduğum sesleri merak ettim, içeri girdim. Kora halinde dua edişleri, ibadetleri, duygulu ve intizamlı halleri hoşuma gitmiş, gönlümü de çelmişti. Kendi kendime bu din bizim dinimizden, bu ibadette bizimkinden daha iyi dedim. O gün güneş batıncaya kadar kiliseden ayrılmadım. Babamın ateş tapınağına da gitmedim. Aydan sonra onlara bu dinin merkezini... ...köklü bilgi alabileceğim yeri sordum. Şam diyarıdır dediler. Akşam olunca eve döndüm. Babam beni karşıladı ve ne yaptığımı sordu. Açık gönüllülükle ona anlattım. Babacığım, bugün kilisede dua ve ibadet eden insanların yanına uğradım. Onların dillerini daha olgun gördüm... Bu din ve ibadet daha çok hoşuma gitti. Güneş batıncaya kadar da onların yanından ayrılmadım. Babam duyduklarından dehşete düşmüştü. ''Oğlum bu dinde hayır yoktur. Atalarının, ecdadının dini ondan daha hayırlıdır.'' diyor. Endişesi gözlerinden okunuyordu. ''Hayır diye karşılık verdim. Onların dini bizimkinden daha hayırlı.'' Babam söylediklerimden korkmuştu. Dinimden döneceğimden endişe diyordu. ...beni eve hapsetti, ayaklarımı da zincirledi. Bir fırsatını bularak Hristiyanlara haber gönderdim. Şam'a gidecek bir kervan gelirse bana haber verin dedim. Çok geçmeden beklediğim haber geldi. Bulunduğumuz şehre, bulunduğumuz şehirden... ...Şam'a giden bir kervan geçiyordu. Kervanın geldiği yola çıkacağı gün haber verilince... Sefer öncesi uğraşarak zincirleri çözdüm, gizlice evden kaçarak kervana katıldım. Kervanla birlikte Şam'a ulaştım. Şam'a varınca oradakilere bu dini en iyi bilen kimdir diye sordum. Kiliseye bakan rahiptir cevabını verdiler. Sözü edilen rahibe gelerek Hristiyan olmak arzumu, yanında kalmak, kendisine hizmet etmek, ondan ilim öğrenmek ve ...onunla birlikte ibadet etmek istediğimizi söyledim. Buyur gir diyerek içeri davet etti. Kiliseye girdim ve ondan itibaren bu kişinin yanında hizmete başladım. Çok geçmeden bu kişinin ilmine ve rütbesine rağmen hiç de iyi birisi olmadığını anladım. İnsanları sadaka vermeye teşvik ediyor, sadakanın sevabından bahsediyor... Ancak Allah yolunda harcaması için verilen sadakaları kendisi için saklıyor, fakir ve muhtaçlara hiçbir şey vermiyordu. Bu şekilde yedi iri küp dolusu altın ve gümüşten meydana gelen bir hazinesi vardı. Bu gerçeği öğrenince kendisine çok kızmıştım. Hayallerim yıkılmıştı, bununla birlikte o çok şeyler biliyordu ve inandığı din belli ki mecusilikten daha yüce bir dindi. Çok geçmeden bu kişi öldü. Çevredeki Hristiyanlar cenaze merasimi için toplandı. Büyük bir kalabalık onu defletmek için, son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelmişti. Kalabalığa hitap ederek, Ey millet, hürmet ederek defni için toplandığınız bu adam kötü birisiydi. Sizden sadaka vermenizi istiyor, verilen sadakaları kendisi için saklıyor, fakirlere hiçbir şey vermiyordu dedim. ''Bana kızmışlardı. Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordular. Onlara ''Size hazinelerini göstereyim mi?'' dedim. ''Evet göster.'' dediler. Onlara bu kişinin topladığı, bağışları sakladığı yeri gösterdim. Gösterdiğim yerden yedi küp dolusu altın ve gümüş çıkarttılar. Bunu görünce çok öfkelenmişlerdi. ''Vallahi biz bu adamı defnetmeyiz.'' diyerek definden vazgeçip adamın ölüsünü astılar ve taşladılar.'' Çok geçmedi, yerine bir başka birini tayin ettiler. Ona bağlandım ve hizmet etmeye başladım. Bu kişi diğerinin aksine çok iyi biriydi. Ondan daha çok ahireti seven, dünyaya kıymet vermeyen, gece gündüz ibadet geri durmayan bir insan görmemiştim. Onu çok sevdim. O, tevhid inancına sahip bir kimseydi. Allah'ın birliğine inanıyor, eşi benzeri olmadığını kabul ediyor... İsa'nın tebliğ ettiği bozulmamış inancı koruyordu. Onun yanından ayrılmadım, hep onunla birlikte oldum, ölüm döşeğini düşünce kendisine sordum. Bana ne vasiyet edersin, senden sonra kimin yanına varmamı istersin dedim. O da, yavrum, benimle aynı inancı taşıyan Musul'da bir alim var. Ondan başka tevhid inancına sahip olan, inancını kirletmeyen... ''Tahrif etmeyen yeryüzünde bu inançla yaşayan biri daha var mı bilemiyorum. Sen onun yanına git, onu bul.'' dedi. Bu aziz insan ölünce, Musul'a giderek sözünü ettiği alemi buldum. Yanına geldiğimde ona başımdan geçenleri ve yanında bulunduğum alemin kendisini tavsiye ettiğini anlattım. ''Senin hak dinden kokmadığını söyledi.'' dedim. ''Gel yanımda kal.'' dedi. O ölünceye kadar onun yanında kaldım. Gerçekten o da iyi birisiydi. Hakkında söylenilen hayırlı sözler doğruydu. Ancak çok geçmeden ecel onun da kapısını çaldı. Vefatından önce kendisine gördüğün gibi Mevla'nın emri sana da geldi. Beni ve niyetimi ne arzu ettiğimi yakından biliyorsun. Beni kime tavsiye edersin? Kimin yanına gitmemi istersin diye sordum. O da, oğlum bizimle aynı inancı taşıyan, bizim gibi yaşayan Nusaybin'de bir alim tanıyorum. Ondan başka birini de bilmiyorum. Nusaybin'e git, onu bul ve ona katıl dedi. Onu toprağa verdikten, son yolculuğuna uğurladıktan sonra Nusaybin'in yolunu tuttum. Sözü edilen alimi buldum, ona başımdan geçenleri, beni gönderen kişinin isteğini bildirdim. ''Yanımızda kal, bizimle ol.'' dedi. Onun yanında kaldım. Diğer iki arkadaşı gibi o da çok iyi bir kimseydi. Ancak çok geçmeden o da öldü. Ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. O da bana, Amuriyede yaşayan birini tavsiye etti. Ona gittim. Başımdan geçenlere anlattım. Onun yanında kaldım. O da çok iyi bir kimseydi. Bir müddet onun yanında kaldım. Bir taraftan da çalıştığım. Sığırlarım ve birkaç koyunum oldu. Çok geçmeden de o da öldü. Ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. Bana kimi tavsiye edebileceğini sordum. Oğlum, yeryüzünde bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayan biri var mı bilemiyorum. Ancak Arap Yarımadası'nda İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine tevhid inancını tebliğ edecek bir peygamberin geliş günleri yaklaşmıştır. Kendi yaşadığı topraklardan İki tarafında yanık taşlıkların uzandığı, yanık taşlıklar arasında hurmalıkların yer aldığı bir beldeye göç edecektir. Onun belli özellikleri vardır. Kendisine sadaka sunulursa bundan yemeyecek. Hediye verilirse yiyecektir. İki omuzunun arasında nübüvvet mührü bulunacaktır. Bu beldeyi bulabilirsen oraya git ve ona katıl dedi. Daha sonra hayata gözlerini yumdu. Onun ölümünden sonra bir müddet daha Ammuriye'de kaldım. Arap Yaramadası'na gidecek bir kervan arıyordum. Çok geçmeden Kelb kabilesinden bir kervan geldi. Yanlarına giderek beni de kendinizle birlikte Arap Yaramadası'na götürün. Karşılığında sizlere sığırlarımı koyunlarımı vereyim dedim kabul ettiler. Götürürüz dediler. Hayvanları da onlara verdim. Kervanla birlikte yola çıktım. Kur'an Vadisi'ne geldiğimizde ansızın üzerime saldırdılar. Elimi kolumu bağlayarak beni köle diye bir Yahudi'ye sattılar. Böylece satıldığım kişiye hizmet etmeye başladım. Aradan çok geçmeden beni Kureyza kabilesinden bir kişi bu Yahudi'yi ziyarete geldi. Amcasının oğlu oluyordu. Görünce beni beğenmişti. Efendime rica ederek beni ondan satın almak istedi. O da amcasının oğlunu kıramayarak sattı. Yeni efendim beni Medine'ye getirdi. Medine'yi görünce çok sevdim. Siyah kayalıklar arasında hurma bahçeleri uzanıp gidiyordu. Bu şehir Ammuriye'deki rahibin sözünü ettiği şehirdi. Onun tarif ettiği bütün özellikler burada vardı. Her şeye razı olarak efendimeğin yanında bu şehirde ikamet etmeye başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davete başlamıştı. Köle oluşum ve devamlı efendimin işleriyle uğraşmam dünya ile ilgimi azaltıyordu. Bu yüzden davetten ve gelişmelerden haberim olmamıştı. Gün geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. O geldiğinde efendime ait bir hurma ağacının tepesinde çalışıyordum. Efendim de hurma ağacının altında oturuyordu. Amcasının oğlu gelerek onunla konuşmaya başladı. Allah beni Keyle'nin canını alsın diyor ve konuşmaya devam ediyordu. Şu anda Kuba'da Mekke'den gelen ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın çevresinde toplanmış durumdalar. Onun sözlerini duyunca sanki hummaya yakalanmıştım, heyecandan titriyordum, dizlerimin bağı çözülmüştü, neredeyse Efendimin üzerine düşecektim. ...süratle ağaçtan aşağı indim... ...heyecan içerisinde adama şunları sordum. Sen ne dedin? Çabuk haberi tekrar et dedim. O şaşırmış... ...efendimse kızmıştı. Bana kötü bir yumruk savurdu. Sana ne oluyor? Çabuk ağaç çık işine dön dedi. İster istemez işime döndüm. Akşam olunca biriktirdiğim hurmalardan bir kab alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafir indiği yerin yolunu tuttum. Vardım. Huzuruna girdim kendisine. Senin iyi biri olduğunu öğrendim. Yanında fakir ve ihtiyaç sahibi insanların varlığını haber aldım. Size sadak olarak verebileceğim biraz resulman var. Bu hurmayı vermeye başkasından daha uygun olduğunuza inanıyorum diyerek hurmaları yaklaştırdım. Çevresindekileriz. Çevresindekileri çağırdı, yiğiniz buyurdu. Kendisine el uzattı ne de yedi. Heyecanlanmıştım. Kendi kendime bu bir dedim. Sonra huzurumdan ayrıldım. Medine'ye geldim. Yeniden hurma toplamaya başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçmişti. Topladığım hurmayı alarak yanına geldim. Kendisine takdim ederek... ''Gördüm ki sadaka yemiyorsun. Bu getirdiğim hediyedir. Sana bunu hediye olarak ikram etmek istedim.'' dedim. Ben öyle deyince yedi ve sahabilerine de yemelerini emretti. Onlar da Resulullah ile birlikte yemeye başladılar. Bu da ikincisi dedim. Merakım iyice artmıştı. Möhrü görmek istiyordum ama bu isteğimi dile getiremiyordum. Yine bir gün bu ümitle Cennet-ül iken yanına geldim. Sahabilerden birini toprağa vermişlerdi, oturuyordu. Selam verdim, sonra arkaya dolandım. Dikkatle sırtına bakmaya başladım. Belki Ammuriye'deki rahibin dediği mührü görebilirim ümidindeydim. Benim dikkatle sırtına baktığımı görmüş, muradımı anlamıştı. Sırtındaki ridayı aşağı saldı, mührü görmüş... Aradığımı bulmuştum Kendisine sarıldım Öpüyor ve ağlıyordum Yıllar süren hasret ve arayış bitmiş Aradığıma kavuşmuştum çok şükür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmıştı Merakla sordu Hikayen nedir? Başından geçenleri Allah Resulüne anlattım Hoşuna gitmiş Sahabelerin de başından geçenleri duymasını istemişti Onlara da anlattım Çok sevinmişlerdi Beğenmişler ve takdir etmişlerdi o araya araya en son ve mükemmel semavi dini bulmuş, peygamber efendisi son peygamberin ümmetinden mümtaz bir fert olmuş. Salman radıyallahu an uzun yıllar yaşamış, İslam'a hizmet için her şeyini ortaya koymuştu. Artık o İslam'ın Selman'ıydı. Bir gün çevresindeki sahabiler eski adetlerin tesiriyle silsile halinde atalarını sayarak şerefli soylarını iftihar vesilesi ederlerken sıra kendisine gelince bense İslam'ın oğlu Selman'ım demişti. Sahabiler ne yaptıklarının farkına varmışlar çok utanmışlardı. Daha sonraki yıllarda da kendisinin hep İslam'a nispet edilmesini istemişti. Başka bir mezhekle anılmak istemiyordu. El-İstihab'da kendisine kimin oğlusun diye sorulduğunda İslam'ın oğluyum Adem Aleyhisselam'ın soyundanım'' dediği nakledilmektedir. Muhacirler ve Ensar Selman'ı bölüşemiyorlardı. Artık o İslam kardeşliği duygusuyla herkesin sahip çıktığı biriydi. ''Selman bizdendir'' diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların sözlerini duymuştu. Selman'ı bir ömür boyu sevindiren şu sözleri söyledi. ''Selman bizden, Ehl-i dedi. Rağatullah anha Selman'ı soruyorlar. O da şöyle cevap veriyordu. O hem öncekilerin hem sonrakilerin ilmini bilen biridir. O bitmez tükenmez bir ummandır. O bizdendir. Ehlibeyt'tendir diyordu. Medine'li Ensar'la Muhacirler kardeş ilan edilirken yıllardır gubetiler diye yaşayan bu aziz sahabe de Ebu Derda ile kardeş ilan edilmişti. Ebu Derda radıyallahu an onun için gerçekten hayırlı bir kardeş olmuştu. Salman radıyallahu an güçlü bir vücûde uzun bir ömre sahipti. Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında derin bilgisi vardı. Vedaları Tevratı, İncil'i çok iyi bilen biriydi. Çok mütevazi, zahit, olgun, cesur, dirayetli, hayırsever bir insandı. Birçok gazvelere katılmış, fetihlerde yer almıştı. Daha sonra Medayne vali oldu. O ...kendisine verilen maaşı dağıtarak... ...kendi eliyle kazandığını yerdi. Günümüzde fındık... ...hayıt çubuklarından... ...kamıştan sepet yapıldığı gibi... ...o da hurma yapraklarından... ...sepet ve değişik eşyalar örer... ...ördüğü eşyayı satar... ...onlardan elde ettiği gelirle geçinirdi. Muhtaç olduğu zamanda bile... ...kimseden dünyalık kabul etmezdi. Onu rahmetle... ile anıyor... ...hakkı, doğruyu arayışına... ...zühdüne... Sabır ve tahammülüne, vefasına hayranlaması ifade ediyoruz.